e, zaten gündemdeki yerini de koruyor Aslında e, o işin sıhhatli hale gelmesi lazım e, Onun için de e, hem cemaat e, yapısı içinde bulunan Onun tayin edici e, konumunda bulunan insanlar açısından e, Meselenin tavazu etmesi lazım Çerçevenin sıhhatli hale gelmesi lazım hem de bağlılar e, açısından e, bir cemaatin e, müntesipleri açısından e, meselenin tavazu etmesi lazım. Bugün e, hocam e, bu bağlılar cenahını biraz konuşalım diye düşünüyorum. Yani belki e, şu bir cemaatte bağlanma ihtiyacı. Şimdi Türkiye'de de olsa, e, İslam dünyasında da olsa, milyonlarca insanın e, bir e, dini e, hizmet grubu diyelim, tarikat diyelim, cemaat diyelim, onlara bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de de böyle bir vaka var. E, neden insanlar böyle bir ihtiyaç hissediyorlar? Oradan başlayalım sonra da yani bu bir insan bir cemaate bağlanırken ne tür kriterlere dikkat etmesi lazım cemaat içinde yürürken ne tür hassasiyetlerinin bulunması lazım Eğer bir cemaate bağlılık daha sıhhatli bir dini hayata sahip olmak ise onun sebebi yani diyelim kaymalar olduğunda içinde bulunulan yapıların başkalaşması durumunda bir nasıl bir teyakkuz söz konusu olmalı böyle bir çerçevede konuşalım istiyorum. Söz sizin hocam. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bir gerçeği ee, bilmemiz gerekiyor hocam o da gerçekte şudur insan tek başına yaşayabilir bir varlık değil nitekim birisi evine kapanıp hiç sokağa çıkmıyorsa haftalarca filan o polise bildiriliyor bu adam hiç topluma karışmıyor deniyor evet. şüpheli kabul ediyor. gençse eğer bu bir terör örgütüne bağlı kimseyle görüşmüyor olabilir Geniyor. deniyor evet. ihtiyarsa bunadı psikiyatriye götürün bunu Evet. Yani tek olmak insanın yaratılışında yok evet. İnsanın Teamül haline gelmiş Geleneğinde yok İkinci birisini arıyor insan İkinci üçüncü onlarca kişiyi arıyor Evet Bunu çocuk oyun arkadaşı olarak arıyor Evet Delikanlı proje arkadaşı olarak arıyor Yaşlı teselli arkadaşı olarak arıyor Herkes Böyle bir ihtiyaç arayışı içerisindedir yani bu Adem Aleyhisselam'dan beri böyle geldi. Son insana kadar da böyle gidecek. Dini imanı olmayan ya da böyle bir değer hissiyatı içerisinde olmayanlar ne yapıyor? Bir hanede bu derdini gideriyor. Evet. Bir acı arkadaşları var onun. Ya da iş yerinde ağır mesai yaptığı için evine gidiyor tak yatıyor bir daha sabah işe gideceği zaman kalkıyor. Evet. Ee, her halükarda herkes bu ihtiyacı arıyor. Mümin insan ihtiyacını giderirken de bu veya başka bir ihtiyacını giderirken de Allah'ın rızasına göre gidermek zorunda olduğu için buna evet. da iman ettiği için çok doğal olarak <gülüyor> bu mümin insan bu ihtiyacını gidermeyi ibadet mantığıyla yapacak. Nedir ibadet mantığıyla yapmak o zaman? Bir e, grup adına tarikat denecek, adına cemaat denecek, adına Vakıf denecek, dernek denecek. Bu ad önemli değil. Bir yere gidecek o. Evet. Bu bir yere gitme, eğer bir köyde yaşıyorsa, e, mesela haneli bir köyde yaşıyor diyelim, eğer Anadolu köylerini gezdiyseniz, Anadolu köylerindeki camiler, adeta çay ocağı gibidir. Evet. Adeta sağlık merkezi gibidir. Yani bundan, ...20 sene önce herkesin evine televizyon koyduğu günlerden önceki günlerde camiler çok aktifti namaza gelen ve gelmeyen için cami bu ihtiyacı karşı buluşma yeri gibi buluşma bu ihtiyacı karşılıyordu imam efendi hem sağlık görevlisi gibi algılanıyordu hem çocuk öğretmeni gibi her şeydi her evet. şeydi bu dönüşümler oldu şimdi ayrı bir konu yani bir gerçek var Müslüman ...insan... ...kesinlikle ikinci insanlara muhtaç... ...bu ikinci insanlara muhtaçlığı... ...kendinden küçük... E, ...sosyal konumu olan... ...kendinden daha düşük dini bir konumu olan... ...birisiyle gidermez kimse şüphesiz... Evet. ...yani... E, ...50 yaşında bir insan... ...10 yaşında çocuklarla oynamaya gitmeyeceği gibi... ...namaz kılan bir insan... ...namaz kılmayanlardan... ...bu sosyal ihtiyacını... ...karşılamaya gidecek hali yok... Namaz kılanlar da onun dengi ve onlar da onun gibi arayış içerisinde zaten ne yapacak? Kendisi beş vakit namazını kılan bir mümin, altı vakit kılan yani bir de teheccüd kılan birisini arayacaktır muhakkak. Evet. Kendisi yüzünden Kur'an okuyabilen birisi, Tefsir okuyabilen birini arayacak, bir üstten yardım alacaktır muhakkak. Evet. İhtiyaç bir defa sosyal ve tabii bir ihtiyaç. Bunu giderme ibadet ruhu ihtiva ediyor ikinci nokta. Üçüncü nokta ortada bu ihtiyacı giderecek kapasitesi olan herkes mıknatıs gibi kendine çekecektir. İstesin veya istemesin. Bir de şu olabilir mi hocam? Bu ihtiyacı tayin ederken mesela yani İslami hayatın toplum planında yaralandığı e, ortamlar söz konusu olabilir. Bu ortamlarda insanların arayışı. Biraz daha artıyor. Değil Kesinlikle. Mi? Mesela 10 evet. birimse bizim ihtiyacımız. Mesela Sultan Abdülhamit döneminde 10 birimdi bu ihtiyaç. E, Cumhuriyet kuruldu, inkılaplar oldu, ezanlara müdahale edildi. Bu ihtiyaç 80'e 90'a çıktı bu sefer. Evet. Yani camilerde görülen bu ihtiyaç evlerin çatı arasında görüldü. Evet. Samanlıklarda görüldü bu ihtiyaç arttı. Tıpkı sağlık gibi. Belki mesela yani kültürel iklim diyelim ki deniyor ki bir küresel kültür var. E, o da insanların zihinlerini, davranışlarını savuruyor. E, böyle bir savrulma ortamında da insanlar hani tutunacak ikinci bir e, arkadaş, dost değil mi? bir iklim şimdi, arıyor. Şimdi bu bahsettiğiniz iklim dönemiyle kıyaslayalım. Eğer dün gerekli idi ise bu. Evet. Şimdi farz aynı oldu. Evet. ...din olarak farzayın oldu. Çünkü yalnız kalanı kurt kapıyor... ...internet kapıyor... ...sosyal ortam kapıyor götürüyor. Evet. Dolayısıyla farzayın oldu. Yani bir Müslümanın... ...ben yalnız din yaşayabilirim... ...diyebileceği günlerde değiliz. Evet. Çok daha acil bir ihtiyaç oldu. E, vacipti farz düzeyine çıktı. Farzı kifayeydi, farzı ayın oldu. Evet. E, bu, bunu da böyle... ...anlamak lazım. Binaenaleyh hiçbir dönem... ...insanların... Ee, bir e, önderin, mürşidin, ağabeyin, hocaefendinin büyüğün beraberliğini hissetmeyecekleri dönem olamaz. Her evet. dönem. ama bu oran ashab-ı kram döneminde herkes zaten medine de aynı mantıkla yaşıyordu. Belki yüzde birilerdeydi. Evet. Birisine gidip bir şey istemiş. Gün meside oturduğun mu ihtiyacı görüyorsun zaten. Evet. E, Tabiin döneminde bu yüzde onlara çıktı diyelim. Osmanlı döneminde yüzde elli diyelim. Şimdi yüzde yüzlere çıktı. Evet. Öbür türlü tek kalıyorsun ve şeytan seni alıp götürüyor. Evet. E, cami yüzde yüz fonksiyonunu icra edemiyor. Beş vakit camiye zaten gidemiyorsun. Gidersen de cami soğuk duvarları e, seni kendisine çekmiyor. Yani cami mıknatıs vazifesi yapmıyor. Cami görevlileri bunu icra edemiyor. E, şimdi biz hep otururken mesela imamlar bu işi yapsın diyoruz. İmamların da bir acziyeti var. Nedir o? Zavallı imam size bir yaz sualini okuyayım dese hangi fırka namına yapıyor diye itham edilecek. Belki şöyle yani. bir şey. İmam da ya bir e, yerle beraber olsam kendimi takviye etsem... İmam da diye... muhtaçtı. Herkes evet, bir üstüne evet, muhtaçtı tabi. Evet. Ee, i̇mam işte onu arıyor. İmam bir yere bağlı olup e, bir e, takviye aldığı zaman bu sefer o filanca diye itham evet. ediliyor. Memuriyeti buna engel oluyor. Yani çok yönlü bir karışıklığın içerisindeyiz biz. Yani kördüğümün de ötesinde... Binlerce düğümle düğümlenmiş bir yumağı çözmeye çalışıyoruz. Ama her halükarda çözümsüz bir sorun değil. Yani bunun bir sorun içinden değil. bir cemaat ya da dini yapı vakası çıkıyor. Çıkıyor. çıkıyor. Yani evet. bu doğal bir ihtiyaç. Doğal bir ihtiyaç doğal bir haline çözümsüz. geliyor. Evet. Yani bunu yok kabul ettiğimiz zaman despot bir anlayış olmuş olur. Ya mesela desek ki cemaat konusunu kapatalım, tarikat konusunu kapatalım... Kimse vakıf kurmasın. Evet bunu e, polis tedbirleriyle polisiye mantıklı önleyebiliriz. Evet. Bu mümkün ama bu bir yerden patlar. Bir de önlenemiyor hocam. Yani bu gönül bağlılığı olduğu için mesela Rusya'da falan 70 yıl... Tabii. Ee, olmuyor yani. Ballos kalkınca her şey ortaya çıkıyor. Her şey çıktı. ortaya çıkıyor. Ya Müslümanlık içinde, Hristiyanlık içinde yani tabii, orada. Tabii. Moskova çok güzel <gülüyor> bir örnek. <aslında. gülüyor> evet yani, yani. Sovyetler Birliği çok iyi bir. Evet. Örnek. ...iyi bir örnek. Şimdi böyle <gülüyor> hayati bir ihtiyaç söz konusu olduğunda, onun istismarcıları da çıkıyor hocam. Yani dolayısıyla bu istismar ağına düşme riski de var. Yani belki yani şimdi daha iyi bunun üstünde durulabilir. Yani insanlar o zaman mesela bir topluluğun içine girerken ne tür bir hassasiyet göstermeliler? Bir başlangıçta bir de bu sorunun bir ileri safhası diyelim ki yani bir yola giriyorsunuz başlangıçta iyi sonra başkalaşma oluyor onun da örnekleri yaşanıyor. E, o başkalaşma seyri içinde yani yolun içindeyken nelere dikkat etmeli? Bu önce bir evet nasıl bir seçicilik Şimdi, ortaya koymalıyız? Şöyle bir şey hep konuşuluyor biz de bazen konuşuyoruz. Mesela işte diyanet gibi kurumlar e, bunun önünü açsın ya da nasıl bir cemaatleşme olacağının standartlarını getirsin. Çok tehlikeli biraz önce dediğiniz yani gönül meselesi bu tabii. kanunla gönül ve aşk oluşmaz herhalde tabii. yani mesela bir gencin öbür genci sevgilisi olarak nasıl seveceğine dair kural konabilir mi şu noktadan itibaren sev ee, böyle bir şey konamaz mümkün değil, tabii. ama kırmızı çizgi konur. Evet. Mesela filanca kızı sevebilirsin ama el tutamazsın. El tutma kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi, evet. E, edep dışı konuşamazsın. Evet. Halvet halinde konuşamazsın. Kırmızı çizgi çizilebilir. Evet. Oysa 18 yaşına geldin, sen filan kıvırcık saçlı bir kızı sev. Evet. Böyle bir kural konamaz kural, herhalde. Evet. Yani diyanetin... Gönül kimi severse o, sultan o odur yani. O sultan odur. Şimdi bu mesela Rabbimiz bizi... ...farklı hılkatlarda yaratmış. Evet. Kimimiz sert mizaçtan hoşlanıyoruz. Evet. Kimimiz... ...çok tatlı narin sözlerden evet. ulaşıyoruz. Mesela ben kendimden... ...bir örnek vereyim. Bir mesajım... ...yayınlanıyor Twitter'da bir yerde. Altına bir bakıyorum. Allah senden razı olsun hocam. Bunu bana anlattın ya. Ben etkilendim. Namaza başladım... ...diyor. Onun altında... ...iki satır altında... ...kaba herif, saba herif... ...sen ne <gülüyor> akla konuşuyorsun... Yani beyazla siyah kadar. Şimdi evet. söz aynı söz hocam. Evet. Yani aynı aynı. Evet. 100, 100 tane mesaj var altında. Bakıyorsunuz ki hayatta bir araya gelmesi mümkün değil şeyler. Ateşle su aynı kovada mesela. Öyle. Yani ben de bazen altın olukta <gülüyor> diyelim ki sabah kahvaltı yapıyoruz. Şimdi akşam bir siyasetçi konuşmuş oluyor mesela. Sabah bu kahvaltı ortamında işte onları da konuşuyoruz bir arkadaşa diyor arkadaşlara diyorum nasıl buldunuz birisi diyor ki helal olsun yumruğunu vurdu diyor evet, evet. böyle olacak işte diyor devlet adamı dediğin öbürü de diyor ki ya bu kadar sert gitmese mesela <gülüyor> ya iki ayrı belki gönül de üç dini. belki de dört çok ayrı, tabii çok yani. farklı evet. ama ana hattıyla iki evet. zıt grubu ayrılıyor evet. şimdi mesela bir insan var. <gülüyor> Osman ibn Affan gibi Rasulullah'ın böyle narin ilim sahibi. sahibi bir ucu efendinin yanında olunca mümin oluyor, evet. iyi insan oluyor. Bir de var ki Ömer'den başkası baklamıyor adamı. Evet. <gülüyor> yani şimdi Şeyh efendilere bakıyorum mesela ziyaretlerine gidip işte dua almaya gittiğimizde bakıyorum ki bu insanın yanında nasıl duruyor talebeleri diyorum, evet. mum olmuşlar etrafında. Evet. Yani başka birini gidiyorum. Ya ...bu nasıl topluyor bu kadar insanı diyorum... Ya bu ...pamuk gibi bir insan tutunca eziliyor zaten... Evet. ...değil... ...herkesin bir alıcısı var... yani. Evet. Her, ...her rengin bir seveni var... ...her karakterin bir karşılığı var toplumda... ...dolayısıyla kanunla... ...mesela Diyanetçileri Başkanlığı... ...camilerin kıblesini belirlemeli... ...kıble şu tarafadır, şöyledir diye ama... ...hoca efendiler... ...şu standartta olacak diye... ...sarık rengi belirler gibi, cübbe yapar gibi... ...karakter yapamazsınız... Ama şu yapılır... Mesela hoca efendi... ...eğitim yaparken... Işte ...aile konularına şu noktadan sonra... ...temas edemez... ...mesela dini bağlılık... ...cemaatleşme... ...ve benzeri şeylerle ilgili... ...kırmızı çizgi olarak... ...paraya tutmaz... ...önder olacak, şeyh olacak... ...nisan paraya tutmayacak, tuttuğu zaman yanacak... ...misal söylüyorum... Hı hı. ...yani bunlar böyle bir radyo programında... ...söylenecek şeyler değil şüphesiz... Yani kırmızı çizgi konabilir ama temel ölçüler konamaz. Çünkü toplumda işte Nurattin Hoca gibi sert bilinen birisinin de imaj verebileceği yahut da yani sevilebileceği bir ortam var. Tatlısın, sert ha? misiniz hocam? Hadi sorayım onu <gülüyor> Öyle mi yani, Ben ne olduğumu şaşırdım <gülüyor> hocam Çünkü mesajlara bakıyorum Hem sertim hem yumuşak Ben bazen bakıyorum böyle içiniz yanıyor Yani <gülüyor> Evet Yok, Kendim hakkında bir, bir şey mü'min, he, Bütün müminlerde zaman zaman celadet de olur Değil mi? Z zaman zaman böyle Keşke yeri geldiğinde öyle olabilsek Evet, evet. Yeri geldiğinde celadet de olmak lazım evet. Yani mesela gençler arıyorlar Suriye orada kavrulurken... ...siz burada oturup güya ders yapıyorsunuz... ...siz şöylesiniz, böylesiniz... ...utanıyorum bu sözlerden... ...yani ne kadar kötü görünüyormuşum diyorum... Evet. E ...aynı gün... ...bir anne arıyor... ...senin konuşmaların yüzünden çocuğum Suriye'ye gitmek istiyor... diyor. Evet. Yani ...ben ne olduğumu da anlayamadım... ...demek ki herkes aradığını buluyor... Doğru, doğru. ...yani... ...bir hangi niyetle izlemek istiyorsa insan... Evet. ...onu bende gördüğünü zannediyor... Evet. Dolayısıyla her rengi ihtiva edecek, her karaktere hitap edecek Peygamber Efendimiz var. Amin. Onun dışında dört halifesi var, dördünün de karakteri farklı. farklı evet. Dördü de farklı. Dördü bir Resulullah etmiyorlar. farklı muamele görmüşlerdi değil mi? O Aynı şekilde de Ashab farklı. Tabi yetiştirirken de farklı yetiştirilmişler. Evet. E, bu sebeple <gülüyor> yani ortada e, hangi cemaate, hangi şeyh efendiye, ya neredeki derse katılalım sorusunda karakterlerimiz bizi bir tarafa yönlendirecek zaten. Evet. Şimdi bakıyorsunuz bir yerde Riyazu Salihin dersi başlıyor. 10 kişi başlıyorlar. 20. E, derste o 10 kişi 60 kişi oluyor. 30. derse geliyor 5'e düşüyor. Bir sirkülasyon dediğimiz gel gitleri oluyor. Yani ee, ...o hafta arkadaşlardan üç kişiyi getiriyor. Mesela gelin diyor biz güzel bir ders takip ediyoruz diyor. Birisi geliyor uyukladım ben orada diyor. Öbürü geliyor Allah senden razı olsun aradığım dersi buldum diyor. O kalıyor. Öbürü evet. gidiyor. Aslında sevilen sevilmeyen Riyazu Salih'in değil. Riyazu Salihine kimsenin sözü yok. Mübarek bir kitap. Onu seslendiren, hoparlör görevi gören o hoca efendi... Evet... ...bir kısmına ses tonu uymuyor. Evet. Beni uyuttu bu Bir kısmına bu veriyor, bir kısmına bir şey veremiyor. Bir kısmı da aradığını bulduğunu düşünüyor. Evet. Bu normal ama. Evet. Böyle olmalı. Tıpkı ne gibi yani... <gülüyor> ...sofraya oturuyoruz... E, ...aynı yemekten bir kısmımız üç kaşık alıyor... ...bir kısmımız beş kaşık alıyor... ...bir kısmımız da hiç kaşığını kaldırmıyor. Evet. Ama sofraya oturmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu işin tabii olanı... Kim Allah için hizmet etmek istiyorsa, Allah'a davet etmek istiyorsa, üç, beş, on hoca efendi çıkacaklar, büyük hoca efendi olmaları da şart değil. Gönüllü insanları çıkacaklar, ilan yapmadan, hizmetlerini koyarak, canlarından fedakarlıklar yaparak dinlerine hizmet edecekler. Gençleri, kadınları, yaşlı insanları da mizaçlarına, vakitlerine, Semtlerine uygun olanından gidip istifade edecekler. Bunların kapitalist mantık gibi birbirleriyle rekabet etmeleri gerekmiyor. Evet. Ama diyanet gibi bir kurum ya da Müslümanların bir alimler birliği gibi veya ulema meclisi gibi neyse artık yani din adına imza atması makbul olacak bir kurumun da kırmızı çizgileri belirlemesi lazım. Demeli ki bir peygamber aleyhissalatü makamına e, yakın bir makamda tutulanlar yasal değildir. Şer'i evet. değildirler diyelim. Şer'i kelimesini kullan. İki, bu işten e, makam arabası elde edenler, bu işten force elde edenler, maddi çıkar elde edenler tehlikelidir. Kırmızı çizgilerimiz konsun. Evet. Şer'i değildir bunlar densin. Üç, yani bu işte e, insanların aile mahremiyetine, konularına Saldıracak kadar ya da onları yönlendirecek kadar onları ileri giden... bozacak kadar... Bozacak kadar karını Evet diyecek kadar ileri gidenler yanlış iş yapıyorlardı. Dört, e, rüyaydı, bana ilham geldiydi vesaireydi diyenler e, şeriatın temel ölçüleri dışındadırlar. Çünkü rüya hüccet değildir. Rüya kendisine ait sabah kadar rüyasını görsün akşama kadar ne yaparsa yapsın. Ama ben rüya gördüm diye sen oruç boz olmaz. Evet. Rüyayı sen görüyorsun orucu ben niye bozuyorum gibi yani Rüya ile ilhamla İslam'ın ölçüleri değiştirilemiyor. Yani bu ben üçlü üç tane dört tane evet. örnek vermiş oldum. Bunu bir üst kurul belirler. Evet. İsim vermeden filanca bunu demesine gerek. Bunun bir, bir tür denetleme kurumu gibi olur bu. Yani serbest piyasa mantığıyla bunlar dinlerine hizmet etsinler. Ben bir evet. ticari anlamda söylüyorum. Serbest piyasa mantığıyla herkes dinine hizmet ediyor. Bir kısım hoca efendi hanımların daha çok dikkatini çektiği işleri yapacaktır muhakkak. Karakter meselesi çünkü bu. Evet. Bir kısmı çocukların, bir kısmı gençlerin, bir kısmı ihtiyarların e, ama hepsi hizmet edecek. Manevi gücü olan bir üst kurul da kırmızı çizgileri hep murakabe edecek. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu İslam'ın en orjinal e, peygamber aleyhisselamı kabul etmiyor. Onu bir ölçü tartı meselesi yapamayız biz. Yani şimdi şu, isterseniz bir müsaadenizle bir alt parantez gibi söyleyeyim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından bize emrettiği şöyle olacak diye buyurduğu şeyleri e, zaten din olarak yapıyoruz. Ama Efendimizin e, kendi... İnsan olarak uyguladığı şeyleri örnekleştirmenin bir anlamı yok hocam. Yani Allah'ın himayesinde masum bir karakteri taklit edemeyiz biz. hulefay Raşid'ini taklit ederiz ama. ashab kiramı bir birim olarak alabiliriz. Efendimizin... Yani onlar peygamberden sonra yani sade insan Bizim gibi olarak, örnekler. Sade insan olarak evet. Müslüman örnekleri. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın elini tutup imzayı şuraya at dediği birini nasıl taklit edeceksin? Evet. Yani şimdi işte Hudeybiye sulhü mesela e, makul beşeri şartlarda yanlış gibi duruyor. Cebrail Aleyhisselam'ın yönlendirmesi bu. Dolayısıyla Hudeybiye sulhünden biz şöyle örnek çıkarıp filan anlaşma yapalım diyemeyiz. Çok, bu tabi çok değerlendiriliyor bu tarz şeyler hocam. Yani... Diyelim Hudeybiye'de çok e, örnek gösterilen şeylerdendir ya da Uhud örnek gösteriliyor ne bileyim yani. E, Onun şeriat olan kısmı var sünnet olan kısmı evet. var o bize emredilmiş zaten. Evet. Onun dışındakiler bizim yani alanımız dışında kalıyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi 40 yaşında bir kadınla evlendi ilk evliliği. E, bunu biz kalkıp da her Müslüman genç 25 yaşına geldiğinde 40 yaşında dul bir kadın arayacak. ...böyle bir sünnet yok... Evet. ...efendimizin aile hayatı özel hayatına ait bir şey bu... ...ama şunu anlarız biz... ...böyle bir iş yapıldığında bu sünnete aykırı değil... Evet. ...yapabilen yapsın ama... ...peşinden koşmamız gereken... ...ölçü bu değil... ...diyelim aile hayatındaki hanımlarına yönelik... ...davranışları bizim için... Talimat ...örnektir... Veriyor. Evet. ...şöyle yapacaksınız diyor... ...kadınlarınıza diyor, zulmetmeyeceksiniz diyor... Evet. ...bana en yakınınız ailesine en iyi olandır diyor yön veriyor. Evet. O şeriat zaten. Tabii. O bize şey. Onun dışında Peygamber Aleyhisselam'ı şahıs olarak ele almamız çok zor bizim. Yani 571'de doğdu doğdu dese sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman her 100 yılın 71'inde doğan çocuk mu arayacağız yani? Böyle uçuk şeylerin peşinde gidemeyiz. Ama ashab-ı kiram özellikle hulefa-i raşidin hem efendimizin himayesindeler. Ali A.D. benim sünnetim, Raşid halifelerimin sünneti diyor. ...çok muhteşem bir ölçü bu... ...onlar zaten bizim gibi insanlar... ...yap boz, yanlışlar yapmışlar... doğrultmuşlar. ...onları taklit etmemiz daha kolay bizim... ...şimdi bu alt parantezi kapatayım... ...yani biz... ulefa i Raşid'in dönemindeki Ashab-ı Kiram'ın... ...işte mesela... 10 e, yıldan da uzun bir zaman... ...Ömer bin Hattab... ...radıyallahu anh... ...asıl örneğime geçtim şimdi... ...Ömer radıyallahu anh ümmeti idare etti... ...evet... Bu ümmeti idare ettiğinde Ömer radıyallahu an en az Ömer vefat ettiğinde en az elli bin sahabi sağdı. Evet. Elli bin sahabi sağdı. Ama elli binin çok üstünde bu rakam. Hiç değilse elli bin bizim sahabi deyip elini ayağını öpeceğimiz insanlar sağdı. Bunlardan üç tanesi için bile mescitte oturup namaz kılıyordu, evine gidiyordu, çocuklarını torunlarını seviyordu diyemeyiz. Hepsi Veda hutbesini dinlemişlerdi. Benden bir kelime de olsa yayın evet. demişti. Değil mi? Tabii. Bunda şüphe var mı? Ki ihtiyarları Medine'de kalıyordu. Hastaları Medine'de kalıyordu. Gelen hacıları, ziyaretçileri donatıyorlardı onlar. Diğer kısmı da zaten Afrika'dan, Asya ortalarına kadar açılmışlardı. Ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bakıyoruz. İslam davetçilerini organize kurumu diye bir kurum oluşturmamış. Evet. İhtisap diye bir kurum kurmuş ama... ...Çarşı Pazarı Denetleme Kurumu kurmuş. Evet. Bugünkü belediye zabıtası. Ömer evet, bin Hattab evet. kurmuş. Hatta bir kadın... ...sorumluyu tayin etmiş ona. Yani evet. Mücahit hepsi gitmiş... ...kadınlar kalmış Medine'de. Evet. Bir kadın deniyor. Elimizde bilgileri var. Şimdi burada... ...Ömer bin Hattab... ...Çarşı Pazar Denetçisi kuruyor. On binlerce İslam'a çağıran... ...din öğreten, Kur'an öğreten... Ee, davetçi var, hoca efendi bugünkü ifadelerle, hoca efendi var, başlarına bir organize örgüt koymuyor mesela. Diyanet İşleri diyelim. Diyanet İşleri diye Şeyh diye bir makam kurmuyor. Belki şöyle bir şey mi hocam? Orada devlet, yani her şeyde en ilerisini yapabilecek nitelikte, vasıfta zaten. Yani Ömer'e baktığınızda ya da Ömer'in kurduğu Devlet yapısına baktığınızda zaten ana merkez oluyor değil mi? Bütün... Bir o bir de şu şu mesele var hocam. Ama birisi bir hadis söylüyor. Ömer radıyallahu anh tereddüt ediyor. Bu böyle miydi bu hadis diyor. Çağırın onu diyor. Geliyor evet. bunu nereden duydun diyor. Çabuk diyor bir kişi daha getir bana şahit diyor. Siz dine ilave mi yapıyorsunuz diyor. Kırmızı çizgisi var Ömer'in. Elbette elbette. Alt yapıya karışmıyor, kırmızı çizgiyi kolluyor ama. Evet. Yani doğal yürüsün dine davet istiyor, evet. doğal yürüyor. Yani orada şu şunu mu demek istiyoruz? Yani bir mesela ayrı cemaat yapılanması yok. Ya yani bunu organize etmesine ihtiyaç hissetmiyor. Hissetmiyor. On binlerce davetçisi olduğu evet. halde, şimdiki gibi yirmi tane, otuz tane hoca efendili yapmıyor bu işi. Yapmıyor. 80 evet. milyonda kaç tane şeyh efendi, hoca efendi var şu evet, anda? Evet. Toplasam 500'ü bulmaz. Siz de Anadolu'yu geziyorsunuz. Yani 500 kurum var mıdır böyle insanlarla, yüzlerce insanla ilgilenen bu ülkede yok. Yok. Ama onun döneminde on binlerle bırakan üst çizgiyi hep koruyor. Mesela çok enteresan Mutanika diye bir. Evet. var galiba. Yani Efendimizin ilk zamanlarında yasaklanmamış. 8. senede yasaklanmış. Evet. İçki gibi, içki de 6. senede yasaklandı evet. Şimdi bazı sahabilerin e, ne zaman yasaklandı ki filan dediklerini duymuş Ömer. Şimdi kırmızı çizgiyi nasıl koruyor ona bakıyoruz. Evet. Mesçete geliyor bugün. O sahabi de onun çok sevdiği birisi. rahat onu da onurunu kırmak istemiyor. Ayağa kalkıyor diyor ki Müslümanlar diyor. Bazıları muta nikahına olur gibi ses çıkarıyorlarmış diyor. Herkes bilsin Resulullah bunu yasakladı aleyhissalatü vesselam. Bu haramdır diyor. O diyor e, olur diyenler diyor. E, onun sözüyle etkilenir. Birisi öyle bir nikah yapar. O adama zina cezası uyguladığım gibi o fetvayı verene de zina cezası uygularım haberiniz olsun diyor. Evet. Ve en ağır isimlerden birini tehdit ediyor orada evet. Yani o tehdit ettiği Ashab-ı kiramın büyük ulemasından biri Genç yaşta olduğu için Tebuk gazvesindeki olayı bilmediğinden mutanika'nın yasaklandığını bilmiyor evet. İlk uygulamayı biliyor onu da soran birine söylemiş ne zaman yasak oldu demiş. İnsanlar da hemen dolaştırmışlar bunu. Ya mutaniki ya yasak değilmiş demişler. Ömer'in kulağına gidiyor. Gidiyor mescitte kırmızı çizgi ilan ediyor. Evet. Gelişi güzel böyle yapmayın. Yanlış yapanın cezasını ona da uygularım diyor. Sebep oldu çünkü diyor. Burada şu noktaya geliyorum. Yani bunun bir üst kurumu olup bundan sonra filanca kişiler namaz kıldırma memuru. ...vaaz etme memuru olduğu gibi... ...gönül kazanma memuru diye de... ...bir kimse olmaz hocam. Öyle hapishanelere hoca filan tayin edersin. Mahkumlar da... ...ben birkaç hapishaneye gittim mesela... ...seninle bir saat orada vakit geçireceği için... ...hiç kaçırmıyorlar konferansı. Evet. Sen bir şey dinleyeceğinden değil ama. Yani kütüphaneler, ondan sonra gelen hocalar filan... ...psikologlar... ...hep bir, bir saat koğuştan dışarı çıkıyor işte. Bu evet. mantık. Evet. Yani... Memurlu nefes oluyor. alma imkanı nefes al evet yani e, böyle e, gönül meselesi kanunla olmuyor ama gönüllere kanunu çizgi getirilebiliyor evet. getirilmesi de gerekiyor e şeriatımız ne diyor aşık olduysan oldun diyor tutarsan eline diyor olmaz diyor aşkı diyor bir çizgiye kadar koru e, tarikattı vakıftı Cemaat ismine işte Hep böyle farklı isimler kullanıyoruz Bir tanesini kastetmediğimiz evet. Özellikle birini işaret etmek istemiyoruz Bunların hepsinde Bir gönül meselesi olduğuna göre bu Bu işi Allah'ın seçtiği insanlar Ya da ben Rabbimin dinine davet etmek Kabiliyetim var diye düşünenler Yapmalı bunu Ne yapmalı? Medrese kurmalı, tekke kurmalı Vakıf açmalı, köy köy dolaşmalı Cami cami gitmeli ama mesela e, bir camide e, gidip Müslümanların e, oturup da namaz kıldığı bir yerde e, İslam'ı anlatırken benim hocam sarığını şu şekilde sarıyordu. Siz o sarığı öyle sarmadıkça sünnet dışısınız diye kırmızı çizgi niteliği taşıyacak suç işlememeli. İslam anlatılmalı. Evet. İslam'ın namına bir büyük A isimli bir büyüğün kıyafeti A isimli büyüğün verdiği, A isimli büyüğün Kitapları İslam Diye anlatılmamalı Üst kurul hemen buna müdahale etmeli Camilerimizde Kur'an öğret İlmal öğret Zikirin önemini anlat Ama filan tarikat usulü zikir olacak Gerisinin anlamı yok dediğin an Sen çok yanlış bir iş yapıp İslam'a Çağırmıyorsun kendi kurumuna çağırıyorsun Müslümanlar da Buradan şu, şu da e, yani diyelim ki bir e, tarikat yani bizim zikir usulümüz şudur diye kendine özgü bir zikir yöntemi e, belirlerse bu söylediğiniz kapsama girer mi hocam? Hayır yani bize hocamız sabah namazından sonra yüz defa şu tesbihi söyleyeceksiniz demişti evet. biz de onu diyoruz evet. sen de merak ediyorsan söyle. Evet, Demek gibi, başka evet. şey Hı -hı. Sabah namazından sonra yüz defa bunu demediysen eğer ha. Akşam bin defa şunu desen de boşo Dediğin de, zaman ne yapıyorsun sen diyor. ya Ne yapıyorsun sen ya evet. Yani bugün <gülüyor> e, Belki de tıkanıp kaldığımız şey budur Mesela cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Resmen can vererek evet. Resmen hayatlarını Ortaya binler, koyarak Binlerce defa ama bir evet. kere iki kere değil ...mesela şu kadar saçım kadar... ...saç sayım kadar... ...başım olsa diye lafa başlayan... Aa, ...mühteşem şeydir hocam bunlar... Tabii, ...destan tabii, bu ya... Tabii, evet. yani ...mahkeme salonunda kalkıp diyorsun ki... ...saç tellerim kadar başım olsa... ...hepsini koparsanız diye başlıyorsun... ...ya bu destan Allah'ın izniyle... ...bu hareket... ...bu, bu camianın... Bu ...bahsettiğimiz böyle bir hareketin... ...mubarekliğinde hiçbir sıkıntı yok... ...ama... O mahkemedeki tutanaklar her gün üç defa okunacak dediğin zaman bu ibadete dönüşüyor. Bidat da budur zaten. Evet. Bir Müslümanın otobüse bindiğinde bir Yasin-i Şerif okuyayım hazır otobüs gidiyor demesi muhteşem bir ibadettir. Otobüse binince Yasin okunması gerekiyor dediğin zaman bir dolu bidattır bu. Evet. Birini yaparsan meleklerin hoşuna gider sen otobüsten daha seri olursun Allah senden razı olur. Otobüse bindin aklına geldi. Yasin ezbe biliyorsun Yasin. Ben hafızın Bakara suresini okuyorum. Hazır Ankara'ya gidene kadar bir Bakara suresi okuyorum diyelim otobüste. Ama e, otobüste Bakara suresi okunmadıkça kaza olur. Dediğin an bitti işte. Bu ilave yapıyoruz. Dine ilave yapıyoruz. Kırmızı evet. çizgilerle oynuyoruz. Evet. Cemaat dediğimiz, tarikat dediğimiz, vakıf dediğimiz. Biz böyle sabahleyin gençlerle oturup her birimiz e, Mülk suresini okuyoruz. Çok hoş oluyor. gençlerde de ezberletti bunu. Allah sizden razı olsun ya deriz. Evet. Ama sabah namazından sonra mesela işte Mülk Suresi okunmadıkça hayatın anlamı yok. Kim dedi sana bunu? Kim dedi bunu? Bunları Kur'an söylemesi lazım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu İmam-ı Azam da söyleyemez. Evet. İmam-ı Azam'ın da böyle bir hakkı yok. Kendi başına bir şey yok yani. Bir bu riskimiz var. Bir de şu yapıldığı zaman risk oluyor. Kaçıncı yılında İslamiyet? 1430 8'e yaklaştık. 1438 evet, evet, senedir artı da 13 sene. Yani 1450 senedir Hicri senelerle. Evet. Bu ümmet e, İslam diye yeryüzünde haykırıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi biz 1978'de bir çıkış yaptık. 1978'de işte hocamız bizim e, tekkesini kurdu, vakfını kurdu. Çıkış kitaplarımı da yazdım. Bir, farz edelim diyoruz Farz edelim yani evet. varsayım O tarihlerde yaklaşık çıkmış biri yok diye rakamı kullandım <gülüyor> <gülüyor> 1980'lerde işte 12 Eylül İnkilabından sonra bir eve çekilmiştik Orada bu hareketi başlattık Diyelim Bugün benim peşimden gelenler Veya o Hoca Efendi'nin peşinden gidenler Ya bunu Hicri takvim gibi başa 1980'den itibaren başlamış bir Böyle bir şey olur mu ya bu yapıldığı zaman ya bir defa sen kendi alt tarafını toprağını uçurmak kaçırıyorsun. Hı hı. Ebu Hanife'yi nasıl silersin bu dünyadan? Evet. Ebu Hanife, Siz bu dünya olur mu ya? Ebu Hanife'nin hocası Nakai olmadan bu, bu olur mu ya? Hammatlar olmadan, Hasan Basiler olmadan, Ömer bin Hattablar olmadan yani sana nasıl geldi bu miras? Yeah. Vahiyi iddia etmiyorsun. E zaten çıktın aramızdan çıktın bize senden koptuk sana vahiy gelmediğine göre e o güne kadarını tek bir cümle 1400 seneyi tek cümle son 10 seneyi 10 cilt İslam sizden başlıyor yani ha? Bunu kimse ilan etmiyor şüphesiz böyle ne? değil ama az çok basireti olan biri baktığında İslam meğer 10 senelik tarihi varmış gibi çıkıyor ortaya bu yanlışı anlayamayan Müslüman Allah'tan belasını arıyor demektir o zaman. Ya evet. bunu, bunu anlamalı bir mümin. Yani bir mümin bir toplantıya gidiyorsun her hafta. On senedir bu toplantıya gidiyorsun. Yahu bir kerede Allah'ın diğer dostlarından söz ediyor. Hep mesela Abdülkadir-i Ceylan'ı mı var bu dünyada? ya? Başka, başka bir Müslüman yok mu? Abdülkadir-i Ceylan'ı kimden bu enerjiyi almış? Abdülkadir Ceylani'ye sorsanız O belki kendinden önceki Bin tane ismi zikredi Abdülkadir Ceylani'ye göre kendisi yok bu dünyada zaten <gülüyor> Yani kendisini Var kabul etmiyor evet. Paspas görmüyor kendisini ashabı kiramın önünde Onun bilgiyi evet. oradan kaynaklanıyor zaten Ama oradan Başlatma hamlesinde bir sıkıntı var evet. Yani oradan öncesi Tek cümle evet. Ondan sonrası bin cümle evet. Bu bir sıkıntı Bu ne sıkıntısı ...evet hiç kimse haşa... ...öncesini reddettik deforme olmuştu... ...yeni İslam getirdik diye böyle bir, bir iddia... ...olmaz yani bunu yapan evet. da olmaz... ...yapan zaten zındık diye evet, silindi evet. gitti yani o 3-5 tane... ...ama sanki zımnen oluyor... Zimnen, bu, ...bu anlama geliyor sonucu... Hmm. ...bu anlama geliyor... ...yani e, Kur'an davası diye bir dava başlatıyorum ben... E, ...bu Kur'an davası için başlattığım bu Kur'an davası için e, bir defa bir cüz Kur'an okuduğum vaki değil. <gülüyor> Dün hocam enteresan bir şey oldu. Dedi ki bir, yani sizde dikkatinizi çekecek diye umuyorum. Dedi ki hocam dedi e, bir genç trafik kazasında öldü dedi. Ben de yurtta e, müdürdüm. Arkadaşlar dediler ki e, yurtta hatim okuyalım. okuyalım. E, hatim olsun bir şeyler yapalım e, Başka bir arkadaş da Demiş ki e, Ya hatim demeyin şuna çocuklar O bitene kadar beklemezler Soğutmayalım Kur'an okuyacağız Diyelim birisi gelsin hmm. Kur'an okusun e, Olur demiş Yakın caminin bir görevlisini çağırmışlar Böyle böyle oldu gelirim Demiş bu da e, Müdürlükte oturuyor ...siz başlatın töreni... ...ben gelen sonra öğrencileri toplayayım geleyim demiş. Salonda toplamışlar öğrencileri. Bir 10 dakika sonra herkes toplayıp... ...ben de çıktım. Şimdi Kur'an okuyacak bekliyorum dedi. Önüne bir kitabı almış... ...sizde filanca bölümü okuyorum diye. Ne alim Değil hocam. Ne Değil, okuyor? Ya şimdi isim zikretmeyelim... ...birisinin eserinden okuyor... Ölüm risalesini okuyorum diye okuyor Ölüm risalesi bir zatın ölüm risalesi diye bir risale var Hatim okur gibi onu okuyor Evet e, Bu hemen yanına yanaşmış demiş ki biz Kur'an okuyacağız diye topladık çocukları Kur'an'dan bir şey anlayacakları yok Ölüm risalesi ibret olur bunlara demiş evet, evet Anlattığımız budur hocam evet. Kitabullah'ın bir şey anlaşılmak için değildir Kur'an-ı Kerim Kendisi feiz zaten Evet. Ölü bir şey mi alınıyor da Yasin okunuyor onun başında? Yani ölü tefsir dersi mi dinliyor aşağıda? Evet. Kur'an rahmettir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dediğin dakikadan itibaren starta açılan bir rahmettir. Ta Allah lazım diyene kadar. Yani Kur'an okunmak için toplanan bir yerde hem de din anlatma kabiliyeti olan işte görevi hocalık olan birisi. Filanca zaten kitabından ölüm lisalesi diye bir Türkçe metin okur mu ya? Bu ne oldu o zaman? Bir 200 sene sonra dünyanın ömrü varsa muadil Kur'an haline gelecek bu demek ki. Evet, evet. Allah imha eder bunu, perişan evet. eder. Ayrı bir konu. Bu yanlış. Bu yanlışı Müslüman anlamak zorunda. Neden hocam? Bu anlamak zorunda. Ben A bakkalından sürekli gidip gıda malzememi alıyorum. Her zaman gidip makarnalar bölümünden bir makarna alıp geliyorum. Bir de baktım ki küf makarnanın üstünde. Onu da alıyor muyum gene? Bakkalı uyarıyorum küflü makarna niye satıyorsun diyorum. Yani din meselesi makarnanın makarnayla ölçülecek bir meselem mi ya? E ben bunu nasıl anlayayım? Ne demek nasıl anlayacağız? Yani bir Müslüman işte bunu tefekkür ediyor ya biz Kur'an için toplandık. Kur'an nerede ya? Kur'an nerede? E Kur'an'ın manası bu. E kendini de getirin ya. Hep manasını getiriyorsunuz bize. Evet. Hep niye turşusunu yiyoruz bunun? Der gibi bir ruh Müslüman da bu bir gaflettir. Hoşuna gidiyor herkesin. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim seni Allah'a bağlıyor. İbadetlerle vesaireyle kurtar kendini cehennemde diyor. <gülüyor> İkinci alternatiflerde ise otomatik kurtarıcılar devreye giriyor. Tut elimden gir cennete diyor. 1400 sene sonraki peygamberin elinden aleyhissalatü vesselam tutmak zor geliyor. Hazır onun elinden tut. E, aynı peygamberin senin kendi ailesine bana güvenmeyin çalışın, secdenizi yapın diyor. Bu e, çelişkileri Çıkaracak kadar basiret müminde olacak hocam. E bu kadar basiret yoksa rüşt sorunu var ortada demektir. Evet tam o zaten ee, yani programın başında sorduğumuz <gülüyor> şey o. Yani bir yere bağlanırken ne tür hassasiyetler? Biz kimseye bağlanamayız. Biz Allah'a bağlıyız. Allah'a bağlıyız. Peygamberine bağlıyız. Ama beraber bulunduğumuz bir topluluk diye. Yani bir cemaatin bünyesi. Öğretmen, öğretmen mesela, öğretmen. Ya da şeyh ya da mürşit ya da hoca neyse. Hocam tarikatlar, yani, evet. vakıflar, cemaatler bizim gittiğimiz okuldaki ders açığımızı kapatmak için dershane görevi yapan ek hizmetçidirler. Biz okulumuzun talebesiyiz. Elhamdülillah Kur'an okulunun talebesiyiz. Ashab-ı kiram bizim baş öğretmenlerimiz. Ama dünya gafletimiz. Çok çalışıyoruz, çok işte yağ bağladık, uyuştuk. Derslerin bir kısmını uyuyarak geçirdiğimiz için bir türlü <gülüyor> işte ders iyi gitmiyor. Okuldan çıktıktan sonra dershaneye gidiyoruz ya, öğrenci dershaneye gidiyor ya, bir üst okula geçebilmek için, diplomayı alabilmek için. O dershane mezunuyum demiyor kimse ama. Lise mezunuyum diyor değil mi? Dershane mezunuyum, dershane bir şey değil ki. Yani konjektürel bir değeri yok dershanenin. Ek hizmet birimidir. Tarikat din değildir. Vakıf din olamaz. Bunu iddia etmez. Hiçbir Allah dostu böyle bir iddiada bulunmadı zaten. Gelin ben size din getirdim der mi birisi? Bu, böyle bir şey yanlış ama ne var ortada? Camiye gidiyorsun Rabbinle buluşman lazım. Cami desen secdede hayattan vazgeçer gibi... Zevgü içinde gözyaşlarla secde etmen lazımdı. Tutmadı. Niye tutmadı? Tarlada çok yorulmuştun. Ailede huzursuzluğun var. Çocuklarınla uğraştın. İlmi henüz öğrenememiştin. Sebebi önemli değil. Cami sana vereceği şeyi veremedi. Sadece Kabe'ye gittiğinde enerji alıyorsun. Döndüğünde kendi kasabandaki camide bu enerjiyi alamıyorsun. Tamam. Ortaya ne çıktı? Dershane takviyesi gibi bir takviye çıktı. Bu Hoca Efendi'nin derslerine git. Bu vakıftaki Ders halkalarına katıl. Bu Şeyh Efendi'nin te tekkesine git. Allah'ın izniyle sana takviye olur. Takviye'dir bu. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'a iman edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olacak. Ashab-ı kiramın izinden gidecek. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ve emsalinin mezhebine göre hareket edecek. E bağlanacak. Kaç yerden bağlanacağız biz? Bizim bir bağımız var. O da Allah'a olur. Ama <gülüyor> haşa e, Allah'ın e, dinine bağlandık, peygambere bağlandık diye e, bizden başka Müslüman yok der gibi de reddedecek mi kimliğiniz hocam, yok. yani şöyle şimdi insanların e, içinde bulunduğu yapılar var. Biz bunlara cemaat diyoruz. Bu bir vaka yani. Yani bağlılığı o manada şey yapıyor. Gerekliliğini de konuştuk e, zaten. Gerekliliğini de konuştuk. Şimdi e, yani İsteriz ki bütün yapılar işte Resulullah Efendimiz'in çizgisinde olsun. O kırmızı çizgiler çerçevesinde yürüsün bütün yapılar. Yani en tepesinden işte hocasından şeyinden aşağıya kadar. Ee, ama problemler olduğu da bir vaka. Ama insanlar bu tür yerlere e, yani hakikaten kendi kalbi hayatını mesela daha sıhhatli hale getirmek için savrulmaları önlemek için giriyorlar. Ama bazen bu yapılar savrulmaya başlıyor. Yani or ama bir kere de bağlanmış mesela. Ha, o olmayacak Aha, hocam. Işte, bir kere bağlanmış olmak ha, yok. İşte o oradaki şey nedir? Mesela bir sade Müslüman nasıl bir hassasiyet hocam, sahibi olmalı Hocam sözünüzü keseceğim. Peki, Çünkü kesin. sonra vakit bitti diyeceksiniz kesin. ben anlıyorum. <gülüyor> ben sözünüzü keseceğim hocam. Teraviye gidiyoruz. 33 rekat yaklaşık Ramazan-ı namaz kılıyoruz. Evet. Değil mi? Bir de böyle ekstra bir teravi değil de normal sünnete uygun bir teravi ortalama bir saat sürüyor. En az evet, kari. Evet. Şimdi e, siz ben prostat e, yaşına gelmiş prostat sorunu olacak insan yaşına gelmiş kimseler olarak namazın ortasında abdestimiz e, problem çıkardı. aldı? E, problem çıkardı bozuldu. Evet. Bir kere girmiş olduk diyor muyuz hocam? Bir kere girdik bu camiye diye diyebiliyor musun ya? Var mı bir kere girdik cami? Abdesti durulur mu camide? Yani Müslüman ne zaman teyakkuz halinde olmayabilir? Yani takviye bir din hizmeti alıyorsun buradan. Bu senin gözünü kapatmanı, kulağını tıkamana ruhsat olmuyor ki. Yani Ömer bin Kattab gibi e, birisinin önüne bir kadın çıkıp da, Ömer diye bağırıyor ya. Evet. Ömer sen ne karışıyorsun ayetlere? Niye müdahale ediyorsun diyor. Şöyle sorayım hocam. Yani belki tahlil etmek de lazım. İnsanlara yani yaşadığı problemi göstermek de lazım. Tabii. Mesela ne tür bir problem var ki insanlar... Görmüyorlar bir, anlamıyorlar bir. Yani çok uzun süre Şey oluyor artık Klinik vaka haline geliyor durum Yani hangi Zaafımızdır bize bu tarz Bir numaralı ee, iki numaralı Elli numaralı doksan numaralı yüzün 90'ının özeti şu. Önümdeki insanı Masumlaştırıyorum Peygamberlere ait makama doğru Götürüyorum Yanlış yapmaz Mesela yedi senedir ben bu tekkedeyim, bu vakıftayım, bu gruptayım. Hoca efendinin bir kere tenkit edildiğini rastlamadım. Mübarek her şeyi hikmete binaen. Herhangi bir yerde. Herhangi bir yerde. Bizim vakıfta hiçbir şekilde hata yapılmıyor mübarek. Ya Nurettin Hoca'nın da bir vakfı var. Var. Nurettin Hoca hiç hata yapmıyor. Yapar mıyım ne diyorsunuz siz ya? <gülüyor> hiç yapar mıyım ben? Evet. Benim yüzüme nasıl hatamdan söz edilir? Siz yani kendiniz için Veya kendimiz için daha kolay Söyleriz hocam Biz Kendimiz söyleyelim yani Mesela Nurettin hocanın vakfında bulunan Çocuklar, gençler Eğitim görenler, ona bağlananlar Bağlanmak e, yok yani, Bağlanmak e, e, e, e, e, e, Onunla beraber Onunla beraber olanlar, onunla beraber olanlar e, Onun dizinin dibinde <gülüyor> ders görenler Nerede bir şey Söyleyebilirler, cesaret edebilirler mi Şimdi hocam? ben bu mikrofonun önünde Ne dersem Yerinde olmaz ama siz bir gün birisini gönderip vakıfta sorun Nurattin Hoca'ya müdahale edebiliyor musunuz? Hmm. Bu böyle olmalı hocam. Yani evet. bir arkadan hesabı yapılmalı bu. Bana göre benden daha böyle istişareli her şeye evet diyen biri yoktur zannediyorum. Evet. Çünkü zaten hocam bu bahsettiğimiz hata kasten yapılsa bu hıyanettir. Evet. bu İslam'ı arkadan vurmaktır evet. Bu bir iş körlüğüne dönüşüyor hı, Evet onu da yoksa söylüyorum. Haşa yani derdi Allah rızası olan tecrüde kalkan bir Müslüman bana kulluk edin der mi canım evet. Bu bir iş körlüğü oluyor hı hı. Her gün rutin aynı şekilde gel gitler gel gitler hocam ne buyurursunuz sözleri bu iş körlüğünün yani e, tabi olan insandaki boyutu ne Yukarıdaki insandaki boyutu ne? Yani iş görüldüğünde yukarıdaki insanı ben zavallı görüyorum. Neden? Herhalde bana da her gün kırk kere e, sen teksindense inanırım zannediyorum. Evet. Yani biz istişareyi emri bil ma'ruf ve nehi anil münkeri ve tevasav bil hak hakkı birbirimize tavsiye, tavsiye etmeyi evet. ilke edinemiyorsak eğer. Hoca efendi siz böyle buyurmuştunuz zarar yok buyurdu diyelim ama hani Filan ayette Allahü Teala böyle buyuruyor. Biz e, siz kızınızın düğününü niye böyle yaptınız? Niye sizinki hikmete binaen oldu? Yahut da niye hani zühd için vardık biz? Niye arabanızı altı ay üzerine gene değiştirdiniz? Gibi şeyleri avami de olsa. Yani sokaktan gibi görülse de söyleyebilmeli. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben de o arabamı tekrar geri alıyorum. İyi ikaz ettiniz beni Bir kere dese ya bu Allah bereket indirecek Bizi o zaman Ama bildiğin gibi değil Onun ikide bir benzini çok gidiyordu Tekkeye masraf olmasın diye değiştirdim Al sana bir hikmet şimdi evet. Burada e, Bir şura, iki emri bil ma'ruf ve nehyane münker Münker gördük mü yok çaresi Onun Öyle. işlemesi lazım Üç, <gülüyor> yani, iyiliği, iyiliği emir İyiliği, İl iyiliği teşvik, teşvik etmek ee, günaha mani olmak. Günaha mani olmak. Geniş yerimiz olsun ama lüks olmasın. Niye lüks yapıyoruz bu yeri? Evet. Bu lüksü fukara'ya dağıtalım diye bilmeliyiz. Ve evet. taba asobil hak çok rahat konuşacağız. Edepli ama Hı. edebi bozmadan. 60 evet. yaşında evet. bir hoca efendi, 85 yaşında piri fani bir hoca efendi, 20 yaşında çocuk ayak ayak üstüne atıp onun önünde konuşursa bu ümmete ait bir görüntü değil bu. Evet. O onu konuşmuyoruz biz Edeple nasıl konuşuluyorsa Herkes yerini haddini bilerek Ama konuşacak Herkes konuşacak Allah için söylenmesi gereken bir sözü Kul için gizlemeyeceğiz Sıkıntı burada Hocam o zaman Bir istişare Kur'an'ımızın emri iki emri bil maruf ve yani münker Üç ve tevasav bil hak Birbirlerine hakkı tavsiye ediyorlar Ölçümüz hak ...mesela çok basit bir misal... ...biz burada bu vakıfta on senedir... ...yedi tane kitaptan hep... ...ders yapıyoruz çocuklara... ...bu ümmetin başka kitabı yok mu ya? Hı hı. Niye başka kitap okumuyoruz? Niye hep mesela... ...diyelim ki Hucurat Suresini bize okutuyorsunuz... ...Ya Enfal Suresinden de okutun biraz... ...niye Kur'an'ı filtreli veriyorsun bana? Hı hı. E bunu da soramıyorsa... ...bir Müslüman o güdülmeyi hak ediyor demektir o zaman. Peki o... ...o Müslümanın hani... Bir olmazsa olmaz vasfı bulunmalı bir yani onu soracak kalite nitelik değil Eğer mi yani o da, o da önemli senelerdir. hocam yani, yani <gülüyor> hiçbir zemini yoksa kendinde bir birikimi yoksa nasıl bir şey lazım ki? Hocam ben 3 senedir bu vakıftayım 3 senedir nasıl konuşacağım bana söylenmemişse burada burası boş bir yer o zaman evet. asıl gerekçe kayboldu zaten. Bu, yani yani o, o yapılar, o, onu da öğretmeliler. Emri bil maruf hassasiyeti, nehyanil münker ve tevasa bil hak. istişare İstişare. E, bunu, bunu vermeyen bir yer beni gemliyor demek. Gem vuruyor ağzıma benim. Hmm. O zaman benim orada durmayacağım yani. Hele bu insan hakları, sosyal haklar diye kavramların e, ilahlaştırıldığı bir dünyada... E, bu bunu nasıl düşünemez Müslüman? Bu kadar bir şeyi düşündürtürmüyorsa sorun çözüldü zaten yani belli oldu kör bir Müslüman isteniyor dilsiz Müslüman isteniyor orada dilsiz kör sağır bir Müslüman istenen bir yerde ben durmamalıyım çocuğumu oraya göndermemeliyim burada belki şöyle bir şey yani zaman kalmadı ama belki öbür sohbette yani ya bu tarz bu kadar sorgulayıcı bir zihinle de bir yere gönül bağlılığı olmuyor gibi. Evet. Değil mi? O da o da bir şey yani konuşulan bir Yan konu. Yan etsir olmayan ilaç çok. Evet. Yan etsir olmayan <gülüyor> ilaç çok. Evet. Yani hem böyle bir hassasiyet olmalı hem de e, dengeyi yemeklerden sonra evet. birer tane alacağız hocam. Öyle kutu kutu alınmaz <gülüyor> Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız Hocamla İslam'dan hayata ölçüler programında birlikteydik. Cemaat, tarikat işte topluluklar onlar üzerindeki hassasiyetler bunları konuşmaya devam ediyor.